Başkan, Cimer'den şikayete geldiler. Emre ceza yemiş diye ya. bir soru sorabilir miyim? <gülüyor> yani şey mi diyorsun? Sabah 6'da ceza diye uyandım mı? Ben uyandım abi. Emre abi hayatta, Allah razı olsun. seni ne var orada? Sabah 6 yolda gidiyoruz, ne oldu abi? Önemli bir şeyim var, ceza yemişsiniz diye. Geçen Koyuncu'ya arabamı verdim. Kullandı. Gaza bastım, baktım araba eski performansıyla gitmiyor. Dedim, ne oldu acaba? Sonra aklıma geldi, avşar ya. Beygirleri çalmış ya. <gülüyor> <gülüyor> İrfan dedim, uyan. <Gülüyor> Dedi ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> o zaman bir şey yapıyorum. Sen Emre ile çok vakit geçiren bir arkadaşsın. Sana da şey yapıyor mu böyle? Şimdi içinde bir Emre'nin gündemi var. Cinci gibi hemen şişiyor Emre. Anladın mı? Cinleniyor hemen böyle. Dönüp bir anda o gündemini anlattı oluyor mu sana da? Mesela şimdi Emre ile yan yana yürüyoruz tamam mı? Yürüdük böyle. Mutfakta sorun var abi. Üç parça ona konuşmuşuz. Yanım daha. Yürüyoruz resepsiyon kimde? onu konuşuyoruz. Yürüyoruz elektrik faturası nasıl geldi onu konuşuyoruz. Yürüyoruz lan halı bak şurası yamulmuş mu onu konuşuyoruz falan. Pert olmuşuz ama dert buraya yani. Emre ile tam oturur oturmaz. Emre böyle birden bana dönüyor. Abi babam da dedi ki kardeşime siz Ramazan'dan sonra evlenin. Çünkü bunlar Ramazan'dan önce evlenirse konuştum. Ne kadar mantıklı değil mi dedi? <gülüyor> <gülüyor> dedim ki vay be insanın hizmetle ilgili derdi olmayınca ne güzel şeyler etkarlanabiliyor ya. Sonra dedim ki demek ulvi dertlerle dertlenmeyenler sufli dertlerle mi boğuluyor yarabb dedim. <gülüyor> bugün elimi de Emre ameliyat etti de iyi ki bu muhabbetten önce etti. Ya bugün hırsla bir hareket yaptım yine belasını çektim ya bu kadar hızlı men dakika dukka olur mu ya? Tahtalara sinirlendim hatta ramazan yetişti yani. Arabadan indim böyle, kuruyorum atıyorum falan. <gülüyor> en son bir tanesini bir avuşladım ama bütün tahtalar onun üstünde. <gülüyor> bak, bak tam şöyle oldu. Şimdi namaza gelmeden önce, kurdum bir tane attım. Gaza geldiğimce kurdum kırdım bir tane attım. Tam böyle uzun bir tane var küçük. hepsi de onun üstüne binmiş. İtiyorum gitmiyor. <gülüyor> Tam sapı yolun ağzına gelmiş. İçimden diyorum ki, tamam hadi bunu kıramam da bari iteyim de şey olsun yani elime hüt dedim. Ramazan hemen koştu geldi, başkanım yardım edeyim dedi, şuradan çekti, çekti. Allah'a <gülüyor> sonra kıymık battı. Güzel geçti mi İstanbul'da? Yemeklerden mi? Çünkü yemedim. Rejimde miydin? Dilli olmuyor mu? Abi, sadece şeyleri <gülüyor> yakın diye. Ya. Kebekli ekmeklerdi. 4-5 dost oluyordu arkadaşlar. Sahipler <gülüyor> olsun. <gülüyor> <gülüyor> Kefet ettin mi? Bir ara bu diyete başladı. Ben de kıyamadım. Biz tavuk yiyoruz buna servis söylüyorduk. Böyle masaya geliyordu abi o tavuk mu? Tavuk görüyor diye böyle. <gülüyor> Başlayalım mı? Bismihi Subhanehu. Buyur Gökhan. Aslanman 37, Emin'le Teyze'nin sordukları bir suale Üstad'dan aldıkları cevap. Evet, Üstad dediğimiz Said Nursi oluyor. Bazen videoda izleyenler şaşırıyor Üstad kim falan diye. Bizim ağzımız yazıtlardan öyle alıştığı için hep Üstad Üstad diyoruz. Talebeleri de öyle beyan etmiş. Üstad demişler. Heh, anahtar cümleyi de söyleyeyim. Manevi bir dinsiz olur. Evet, devam edelim. Anahtar cümle tamam mı? Manevi bir dinsiz olur.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 Şimdi geniş daire önemli, küçük daire küçük olduğu için önemsiz mi demek burada? Hayır. <gülüyor> Tam aksine insanın hayatında, mesela şu bir insan merkezi diyelim. İnsanın hayatında mütedahil daireler var şu şekilde. Bu bensem eğer, 1 bölü 1 oranında ilişkin var. Doğru mu? Yani bizzat ilişkin var. Hem de ne kadar ilişkin var Sinan? Çok ince ayrıntıya kadar. Şurada binlerce saçımın tek bir telini çeksen benim canım yanar. Saçımın teline kadar ilişkin var. Elime bir kıymık girse canım yanar. Ya da bugün uykusuz kalsam, yarın sağlıksız olarak problem çekerim ya da bugün okuma yapmazsam 1-2 gün sonra ruhumda manevi bir çöküntü olur yani benle ilgili bütün meselelere %100 oranında benim alakam var bu yüzden en küçük daire kim o zaman? Ben. Şimdi en küçük daire ben merkezi alırsam benle alakalı bütün meseleler en ehemmiyetli ve en merkezi meseledir. Yani küçük daire demek o dairenin ehemmiyeti ve önemi küçük demek değildir. Ondan sonra bir daire genişletelim mesela. Yine örnek benden gidelim. Bu Mehmetse, bir daire genişlettiğimizde kim olur? Annem olur, babam olur, hanımım olur, kızım olur. Doğru mu? Ablam olur. Herhalde bu olur diye tahmin ediyorum. Şimdi o dairelere baktığınızda onlar çok üzüldüğünde ben çok üzülürüm ama onlar kadar üzülemem. Şimdi mesela Allah göstermesin çocuğun kolu kırılsın o çocuk onun acısını bir ay boyunca çeker. Ben bir ay boyunca çekemem, uykuda unuturum. Doğru mu? Ya da bir gün bir arkadaş gelip öyle bir espri patlatır. Çocuğumun kolunun kırık olduğunu unuturum. Doğru mu? Yani taş çatlasın onun yarısı kadar belki çekebilirim. Onu gördükçe manevi bir azap ile. Annemin beli ağrısı her gördüğümde üzülürüm. Ama annemin görmediğim zaman, meşgul olduğum işle yoğunlaştığım zaman annemin beli ağrısını onun kadar hissedemem. Demek ki bir sonraki daireye geçtiğimizde hissedebilme yüzdesi hissedebilme oranı çok düşüyor. Bir sonraki daireye geçtiğinde ne olur? Senin, iki cihan yoldaşın, ahiret kardeşlerin olur. Doğru mudur? Bu ahiret kardeşlerinin insan derdiyle dertlenir, onlar üzülse üzülür, gece uykuları kaçar. Şimdi hatta Said Dursu diyor ki, ''Hizmet-i imaniyedeki kardeşlik, cibili kardeşlikten ötedir.'' diyor. Bu yüzden aslında hizmetin dairesi içine tam kendini adamış adam. Az önce aile örneği verdim ya, onun aslında bir ön ailesindedir. Bu da herkesin kalbine baksın, sürekli baba kardeşini anlatanlara ders olsun. <gülüyor> Kimi anlatıyorsan olsun derler adama. Şimdi bir daire genişlediğinde biz aynı standartta devam edelim. İnsanlar arkadaşlarına, eşlerine, dostlarına önem verirler. Onların acılarıyla onlar da üzülebilir yani. Mesela bugün bir dostumuz yanımıza gelip çektiği bir azabı ve ızdırabı anlatsa ben de bir boyun bükerim ama onun yüzde kaçı kadar üzülebilirim acaba? Daire genişledikçe benim üzüntüm Azamış. azalıyor. Daire genişledikçe benim yapabileceğim şey azalıyor. Daire genişledikçe benim o daireyi hissetmemin azalmasının en büyük sebebi şu. Daire genişledikçe benim o dairedeki sorumluluğum azalıyor çünkü. Merkez dairede 1 bölü 1 oranında bizzat kendimle sorumluluğum varken bir geniş dairede 1 bölü 2 oranında yani yarım yarıma sorumluluk oldu. Bugün ben kendimi 24 saat yanımda gezdirip bütün ihtiyaçlarımı karşılamak zorundayım. Ama hanım ve çocuğumu 24 saat yanımda gezdirip bütün ihtiyaçlarını karşılayamam. Şu an ben buradayım onları sevdiler. Onlar akşam kendilerinin ne yiyeceklerini düşünmek zorundalar. Doğru mu? Bir geniş daireye geçeyim kardeşler dairesine 1 bölü 3 oranında onlarla ilgilenebilirim. Çünkü onlara sorumluluğun 1 bölü 3 oranında olur. Bir daire daha genişleteyim, bir daire daha, bir daire daha. Yılda bir gördüğün adama kadar bu daire genişler. Ve o adamda baktığında 1 bölü 100 oranında o adama karşı bir sorumluluğun olduğundan dolayı 1 bölü 100 oranında bir alakan vardır ve o yüzden geniş daire olur. Siyasete geldiğinde belki en geniş daireye girer. Neden? 1 bölü 80 milyon oranında bir sorumluluğun var. Nedir o sorumluluğun? Oy vermek. Vakti geldiğinde hikmetli davranmak ve oy vermek. Şimdi ben bunu ne zaman da bir yapıyorum? İşte 3 yılda bir, 4 yılda bir, 5 yılda bir tam bilmiyorum. İşte neyse onun seçimi, bunun seçimi, muhtar seçimi, belediye seçimi da o vazifemi yapıyorum. Peki bu vazifemin oranladığımda kaç oluyor? 1 bölü 80 milyon. Yani 80 milyonda bir sorumluluğum var. Peki bu kadar geniş bir daireyi ve bu kadar dar bir daireyi, dar daire olan en önemlisiydi ben. Geniş daire olan ise en önemsiziydi. Değil mi? Çünkü benim onunla alakam ne? 1 bölü 80 milyon. Ben bunları yer değiştirsem. Kendimi en dışarı koydum. Dünyada çok affedersiniz. Hayvan gibi yiyorum. Hayvan gibi uyuyorum. Hayvan gibi yaşıyorum. Bana insani olarak verilen değerlerin hiç birisini gösteremiyorum. Böyle nasıl koyunuz atarsın otla. Otlar içer, yer, koşar, eder. Benim de bütün günlük ritmim böyle. Düşün. Yiyorum, içiyorum, gidiyorum, eğleniyorum, gülüyorum, geri uyuyorum, geri uyanıyorum. Hayatımın hiçbir amacı yok. Yani bu ikisi yer değiştirdiğinde kendine madden bakamıyorsun. Mane ruhunun ihtiyaç Ihtiyaçları, bedeninin ihtiyaçlarından kat ve kat daha fazla. Bedenini beş duyu ile idare ederken ruhunda manevi duyular denen latifelerden sayısını bilmediğimiz kadar var. Sayısını bilmediğimiz kadar. Yani tamamen latifelerinizin tamamının adı budur denen bir eser daha mevcut değil. O kadar ilginç ki işaret bir latifenin adı. Ardından saika bir latifenin adı. Sır bir latifenin adı. Şaika bir latifenin adı. Lemaat başka bir latifenin adı. Geçen bir tane vardı yine Cisanur'un bir kitabının Bilatife adıydı. Sünuhat, tünuhat, tüluhat onlar başka şeyler değil mi? Şimdi baktığında inanılmaz manevi organım var. Bu manevi organlarını besleyip onları makul bir seviyeye getiremezsen hayattaki amacını da anlayamazsın. Neden böyle oluyor peki bu? 1 bölü 80 milyon olan siyaset daireyi merkeze alıyor. Kendisiyle birebir alakadar olduğu daireyi de tutuyor. En dışarıya atıyor. Diyor ki benim yaşamamın amacı ne? Ye, iç, yat, üre. Affedersin bu kadar. İşte böyle olduğunda kişinin içindeki bırak ahirette ona denk gelecek olan hesapları, sualleri, sorguları kişi bu dünyada da yaşam amacından, yaşam gayesinden saptığından dolayı yaşı ilerledikçe ruhunda geri dönülmez tahribatlar oluyor. Örnekleyelim mi? Örnekleyelim. Bir gün bir abiyle tanıştım bir yerde. 8 ay boyunca muhabbeti kurduk yani birbirimizle. Böyle çok güzel muhabbet ettik, ilgilendik. Şimdi ben istesem de istemesem de yani bu artık istem dışı. Diyorum ki ya bu abinin namazı var mı? İçimden bu geçiyor yani. Şimdi benim kendi kalbimde en değerli olmaya çalışan şey ne? namaz olduğundan dolayı da birine muhabbet besledi mi? için elindeki en değerli neyse onu karşıdakine de sunmak ister. Öyle değil mi? Elimde de en değerli namaza acaba iyi mi? Tevhidi iyi mi? Rabbini tanıyor mu ki? Rabbini tanıyor mu sorusu her şeyin altını dolduran soru. 6. ay, 7. ay, 8. ay, muhabbet ediyoruz. 8. ayda konu açıldı. Dedim ya abi bak kabir meselesi de var yani. Bu kabre hazırlığımız nasıl gidiyor? Her gün bu kadar ağırlığı kaldıran adama sabah namazı o yorganı kaldırabiliyor musun, kaldıramıyor musun diye sormazlar mı kabirde diye başladım muhabbete. Aman ya bırak Türkiye'yi, dünya siyasetine girdik. O kadar her şeyden memnun değil ki, kendi mesuliyetlerini herkesin üstüne atmış. Bunun yüzünden bu haldeyim, bunun yüzünden bu haldeyim, bunun yüzünden bu haldeyim. Diyorum ki bak, abi, şimdi ben bu bahsettiğim meselelerden anlamıyorum çünkü gündemi takip eden bir adam değilim, bilmiyorum yani ince ince detay detay bilmiyorum. Lakin bildiğim bir şey var. Sen nasıl kabire tek gireceksin, tek gireceğin kabire tek başına bir hazırlığın lazım. Gülmelerimiz ve üzülmelerimiz zaman zaman kalabalıklar içerisinde olduğundan dolayı başımıza ne gelirse aynı kalabalık içinde gelecek diye yalancı bir teselli de bulunuyor şeytan bize. Ama bir gün en sevdiğin dostlarının yanında, iki tane üç tane en sağlam hekimin dizinde dehşetli bir şekilde can verdiğinde anlarsın ki kader seninle birebir alakadar. Kalabalıklar seni avutmasın. Yok gene bağlayamadım meseleyi. Oradan çıktım filanca ülkeye. Abi bak ne diyeyim bak ben gerçekten bu konuları bilmiyorum. Ve ben sana diyorum ki sen onu beğenmiyorsun, onun müslümanlığını, öbürünün müslümanlığını beğenmiyorsun. Öte, gerçekten durum böyle oldu muhabbet. Abim bu din sadece onlara mı geldi? Hayır. Sana da geldi mi? Evet. Madem beğenmiyorsun sen o güzel müslümanlığı göstersene. Ve çok üzücü bir şey söyleyeyim mi Fatih abi bak çok üzücü. Adamlar mesuliyeti üstünden atmaya çalışırken İslamiyete öyle iftiralar atıyorlar ki Vallahi Allah affetsin toplu hepimiz affetsin yani. Şimdi bak Hakkı bir şey soracağım sana insan evinde anasıyla kavga eder mi? Eder. Sinirlenirdi. Sinirlenir. Hanımıyla kavga eder sinirlenir mi? Sinlenir. Bacısıyla kavga eder sinirlenir mi? Sinlenir. Peki, ne kadar sinirlenirse sinirlenir. Tutup onların namus adlettiğinden dolayı birilerinin ağzına sakız eder mi? adam şöyle, bacım şöyle, hanım böyle diye. Ulan bizim İslamiyet evimizdeki namustan daha üst bir namus. Sen nasıl İslam'ı sürekli sakız edip duruyorsun ya? Masada oturup laf çakacak güya işte. Ne diyor? <gülüyor> Lan bu hocaların hepsine şöyle la hoca dediğin şey ayrı İslam'ı İslam'ın şiari şey bir kavram. Sen hocalar böyle dediğinde İslam'a laf ediyorsun. Lan bu Müslümanların alayı böyle dediğinde sen kendi Sendi dinine sövüyorsun yani ananı, bacını, hanımını olumsuz, mevfi bir şekilde aleme ifşa etmekten ne farkı var bunun? Senin dinin değil mi bu? Bir insan bu da benim dediği bir şeyi bu şekilde kötüleyip ifşa edebilir mi? İslam böyle, Müslümanlar böyle, hocalar böyle, din böyle. Ya bana deme öyle sen neden güzelini yapmıyorsun? Neden en güzelini sen orada göstermiyorsun? Memnun olmadığın şeyi. Hasılı, konuma dönüyorum tekrar. Biz bu abiyle konuya giremedik abi. Yarım saat 40 dakika mücadele konuya giremedik Girfan Niye giremedik abi? Çünkü merkeze en geniş daireyi koymuş. Siyaset dairesini. 1 bölü 80 milyon. Kendisinin kabile bir hesap vermesi gerektiğinin farkında o kadar değil ki. Günlük hayatı nasıl boş konservede Tamek yazıyor değil mi abi? Aynen o şekilde bir Müslüman yazısı var ama amel, aksiyon ve alamet olarak her birinden uzak yaşıyor. Çok üzücü bir durum. Denedim yani ama beceremedim. ben Benim yüzümden beceremedisem de Allah beni affetsin. Kendiyle alakalı meseleyi de tutmuş en dış koymuş. Bu bir örnek. Devam edeyim anlatmaya. Bugün yine yaşadım Yunus. Yine bir ortamda böyle sürekli denk geldiğim bir arkadaş. hevafık etmiş videoları görmüş İrfan. Geldi yanıma. Bir saat, bir buçuk saat abi sorular sordu böyle. Benim de hoşuma gitti. Genceci Çocuk abi 25-26 yaşında çocuk yani ve tanıyorum zina noktasında böyle dibindeler olayın anladın mı? Zina ve içki noktasında dibindeler. Muhabbet olarak tatlı adamlar, zina, içki de dibindeler yani adam bir oradan size belki. Neyse ağasıdır İrfan uzatmayayım geldi dertlenmiş yani. Ya dedi eskiden cumaya gidiyordum şimdi o da kalma. dedi ya bu işi nasıl çözeceğiz? Eskiden ne güzel dua ederdim abi dedi eve giderken yol boyu yürürdüm 30 dakika dua ederdim falan böyle anlattı anlattı anlattı bir saat bir buçuk saat konuştuk arkadaş ben haşir anlatıyorum kabir anlatıyorum namaz anlatıyorum ve en sonunda diyorum ki ya senin bu mesellere yürüyememenin en temel sebebi tavşanlar diyorum abi. Etraflarında çok fazla tavşan var. Kız var ve çok fazla eşkimişki bulaşıyorlar. Abi bunu söyledikten iki saniye sonra. Ya şu mahpushanede de bir arkadaşım var. Haciz ve tecavüzcülerden %99'u hep elinde Kuranla sarılan sakallı adamlanmış. Ya birincisi ne alakası var? İkincisi bu ispat ister yani. Böyle bir adiice şeyi kim yapıyorsa Allah böbrüğünü çıkarsın gırtlağına soksun yani. O ayrı bir konu. Ama bununla bunu nasıl bağladın yani? Şu anki konu bu mu? Hani bu dediğin velev doğru bile olsak konumuzun doğrusu değil yani. O kadar da ki neden Kendi merkezi olan adamın kabir, haşir öldükten sonra kabre tek girip yaptıklarının günah olma hesabını verebilme. Meselelerini tutmuş en dış daireye atmış 1 bölü 80 milyona politika, siyaset, ülke gündemi şunlar bunlar geçici ne kadar rüzgar varsa onları dağılmış en merkeze koymuş. Adamla bir buçuk saat sohbet ettim her anlattığımda böyle gözümün içine bakıyor. Diyorum ah şimdi anladı diyorum yani hani böyle sondajdan su çıkar evinirsin ya böyle bakıyor gözümün Tam dedim şimdi oldu çat saçma bir soru soruyor. Diyorum aslanım bununla bunun ne alakası var şimdi nasıl bağladın yani benim literatürümde bu kadar geniş El yok. Çat diye bir konuya giriyor. Çat diye bir... Şunu yaptı. Dedi gerçekten haşir ispatı var mı dedi. Var dedim. 20 dakika haşir ispatını yaptım. risale orada ne kadar yer geliyorsa aklıma hepsini yapıyorum abi. Diyorum ki kainatta bu kadar hükmü geçen ve saltanatı olan bir sultan ezeli hiç mümkün müdür ki kendi idaresinde olan mülkünde iyilikler yapanlara mükafat, kötülük yapanlara mücazat vermesin. İşte Kenan Aymerzalıoğlu filmi olsa diyorum en sonu kötü bitse vicdanım bunu kabul eder mi? Etmez. Peki bu dünyadaki alamadığın onca hak bu film böyle bitse kabul eder mi? Etmez. Demek ki bunların her birinin karşılığı olacağı ebedi bir yurtazı falan filan anlatıyor ama gerçekten dönültü çok güzel böyle alıyor yani alıyor böyle gözlerini alıyor alıyor anlattım anlattım bitti peki realkarnasyon hakkında ne düşünüyorsun dedi <gülüyor> ya dedim bu arada devamı da şu ha, ben müslümanım bak yanlış olmasın diyor lan çok üzücü ha bak vallahi çok üzücü bunun en temel sebebi geniş dış dairede ne kadar gereksiz mesele var buraya koyuyor kendi merkezinde ne kadar önemli mesele var sanki hiç bunlarla karşılaşmayacakmış gibi böyle aşıklar evrene mesaj gönderirler ya öyle atıyor Gidiyorum. Ben bu girişi anlatabildim mi Alper abi? Geniş daire, dar daire. Alakamız, kendi esas meselesini geniş daireye atanlar var ya, çok affedersiniz birkaç ihtimal var. Ya gençlik yaşlarında saçmalar ve ihtiyarlık yaşlarında tam salak bir hal alır, öyle gider. Böyle yani kendisini meşgul edecek ama hiç gereği olmayan ilginç meselelere bulaşır bulaşır, bulaşır bulaşır durur. Anladın mı? Der ki lan uzaylı varmış lan falan böyle saçmalar durur. Hani morfin hükmünde bir uyuşur ya beyin, anca öyle uyuşturur. Bir ihtimal bu. Diğer bir ihtimal sürekli dünyanın uyuşturucusu olan iş toplantıları, makamları, mansıplar böyle ama sürekli bunu durdurmaması lazım. Durdurduğu anda psikolojisi alt üst olur ya böyle bir şey yapar ya da böyle biraz vicdanı ve insafı vardır. Yaş böyle 30'a 35'leri 40'a doğru dayanır. Elde ettiği bütün güzelliklerin onu tatmin etmediğini ve aslında zahiren güzellik olup hakikatte güzel olmadığını itirak eder. Allah göstermesi intihara kadar gider o. İç bunalım. Neden? Latife beslenmeyince latife büküldüğümü ne olur? Azap olur. Nasıl bir azap? Ruhi ve vicdani bir azap. Bunun da sıkıntısı burası. Yani o geniş daireyle merkez küçük daire yer değiştirdiğinde sonuçlar inanılmaz üzücü. Yani dışarıda dikkat ketmiyor musunuz birçok konuştuğunuz insanlar şey gibi yani şey diyor ya 01'de deli mi oldun lan diyor ya vallahi manyak olmuş ya hani neye gidersin deli deliyi görse yadırgamaz ya lan o bir şey konuşuyor bir şey konuşuyor diyorum lan ya ben deliyim ya bunlar diyorum ya Üstad şeyde diyor yani acaba bütün bütün aldanmış mıyım ben mi deli olmuşum bunlar mı deli olmuş diyor ya <gülüyor> diyorum lan bunlar mı deli ben mi deli diye. sonra geliyorum bakıyorum hizmet edenlere benziyor burada ha diyorum iyi tamam iyi iyi, i̇yi diyorum hayırlanıp timarhanesindeyiz iyi diyorum yani burada birbirimizi yadırgamayız yani ne diyor işte onlara deliden medikçe imanı kemal ermez diyor adam geçici muakket Hayatı için yapmadığı hiçbir fedakarlık yok. Senin on sayfa kitap okuduğunu görseydi nasıl okuyabiliyorsun bunu konu ya? <gülüyor> Allah Allah. Adam şey yani o kadar uzak bir şey ki din onun için. Din demek böyle tütsülü bir bulutlar arasında. Gelen bir mesaj falan. Hiç demiyor ki lan bu Kur'an'ın mesajını ben nasıl anlayacağım? Geçen yine bir kardeş sordu. Çok üzüldüm. Yolda dedi ki Yaş. Az önce bahsettiğim yaşlara gelmiş. Kemal'e ermeye başlamış. Elma kızarmaya başlamış. Dedi ki evde yalnız başıma kaldığımda çok korkuyorum. Psikolojim bozuldu. Bunalıma giriyorum. Hangi yok okuyayım? İçimden dedim ki sen o duanın manası, mahiyetini bilmeyip yaşayamadıktan sonra o dua nasıl tesir edecek? Buna yönlendirmeye çalış. Dedim kardeşim okumalar, videolar yani olayın mahiyetini öğrenmen lazım. Namaz için de öyle diyoruz ya. Toplumda birçok insan nasıl namaz kılacağını biliyor ama ne için kılacağını bilmiyor. E bunun da altı boş olursa o dua nasıl tesir eder? Şimdi bir araba alsak fabrikada ki bu araba 300 basıyor. Her koşulda 300 basar mı? Basmaz. O arabanın tekerlerini söksen basmaz. Benzin koymasan basmaz. Farlarını bozsan basmaz. Şansınla bozsan basmaz. E senin gözler gitmiş arama bakmaktan, teker gitmiş doğru yere gitmemekten, benzin yakıtı zaten perişan etmişsin, koymamışsın, mahvetmişsin. E şimdi bu duayı edince bu tesir olur olmaz ki? Nasıl olacak? Çok üzücü yani. Bunların temel sebebi dairelerin yer değiştirmesi. Genel bu daire ile dar dairenin yer değiştirmesinin sonucu bu oluyor işte. Ve ekseriyetle bu işi siyasetten de oraya yürüyor değil mi? Genellikle insanlar siyasetten bunalıma giriyorlar. Neden? Çünkü bir kahve ortamı düşün. Delikanlı gibi memleketin menfaati adına bir şey yapamıyorsun. Yapmıyorsun. İki genci alıp ilgileneyim demiyorsun. Hadi bir dene bakalım. İki gençle iki yıl aralıksız ilgilenmeyi dene. Ne kadar zahmet. Ardından içinde tahrip duygusu var. Bu memleketin, bu vatanın taşı toprağı bile benim namusum diyemiyorsun. Ya da genç bir çocuksun. Memleketle araları atıyorsun sürekli. Başka kızlarını kandırıp duruyorsun. O kızın gelecekte bu vatanın bir anası olacağını hiç hesaplayamadan maalesef namussuzluk yapıyorsun. Geçici ve haram lezzet ve heveslerinden dolayı ondan sonra vatan sevgisi millet sevgisi oturuyorsun. Boş boş saatlerce kahvede böyle onu konuş bunu konuş. Terakkiye bir faydan olmasın. Yandaki komşunla alakadar olma ama ülke kurtaracaksın. Öyle değil mi? Hani öyle olur ya böyle Messi golü kaçırır adam lan orada kaçırılır mı falan diyor. Stadyumu hesaplamıyor, rüzgârı hesaplamıyor. Arkasından 3 kişi itiyor onu hesaplamıyor. Kaleci kafa atmaya hazırlanıyor onu hesaplamıyor. Biri omuzu koymuş buradan vuruyor da direği yalamış onu hesaplamıyor. Ben pesten iyi bilirim onu. Dedem akşam kapışacak bir. Şşş ortak alabilirsin ha. Devam! Hey cevap! diyor ki Evet bu zamanda merak ile Radyo vasıtasıyla ciddi alakadarane küre arzdaki boğuşmalara merak edip bakanlar yani diyor ki az önce konuştuğumuz geniş dairedeki hilelere, desiselere, boğuşmalara. Üstad hatta şöyle bir tabir kullanıyor benim çok hoşuma gidiyor. Zalimlerin satranç oyunları diyor. Bunlara gereksiz bir şekilde o ülke ne oluyor, bizimki ne oluyor, öteki ne oluyor diye gereğinden fazla şekilde vatandaşlık mesuliyeti olarak demiyorum. Gereğinden fazla şekilde bakanlar bu Boğuşmalara devam. Dikkat edenler. Bir de dikkatini de oraya öyle bir veriyor ki. Yanında fidan hükmünde bir çocuğu var. Çocuk meyve veremez bir hale gelecek. İrfan ben bugün çok net anladım. O çocuğa ufak yaşlarında ne olursa olsun o hissini iyi verdiğinde ileride bizim gibi adamlarının o çocuk denk geldiğinde bizim işimiz kolay. Abi çocuğun altı bomboş. Bomboş. Yani meselenin neresinden başlayacağını şaşırıyoruz. Ve çok üzücü oluyor. Neden? İşte o ana babalar dikkat etmesi gereken yanlarındaki o fidancağa kıyıyorlar. Aman bu meyve versene olacak, vermesen ne olacak diyorlar. Ama o geniş daire 1/80 milyon hükmünde alakadar olduğu o geniş daireye her gün harırlar. Televizyon durmaz, gazete bitmez, kahveden aralar dinmez. Yazık. O çocuklara da yazık. Onların vebali de ahirette bir karşılarına çıksın. Bakalım ne olacak. Aa devam. Maddi ve manevi pek çok zararları vardır. Ya aklını dağıtır, manevi bir divane olur. Burayı şey bir daha oku, önemli. Ya aklını dağıtır, manevi bir divane olur. Fatih Star ne yaparsa aklını dağıtır? O geniş daireye asıl vermesi gereken değeri. Eyvallah. Yani kendine vermesi gereken değeri geniş daireye verirse bu şekilde aklını dağıtır. Doğru mu? Peki aklını dağıtınca divane olur. Divane olur'u ne, nasıl anladın mesela? Benim Ha, değil mi? Tam o tabir. O adamın oğlum bak öleceğiz, kabir diye bir mesele var dediğinde çok saçma yerlere girmesi şey geliyor değil mi yani? Gerçekten şaşırtıcı. Film çekilir oradan yani. Allah Allah böyle bir meseleyi nasıl bunlara takılıyor diye. Şeydi abi biz mesela mikrofon ya işte röportajı şurada bu. E kesim yapmasak adamı uzattığın anda Brezilya'ya gidiyor, Amerika, İsrail... Hep size gidiyor yani hiç sorduğumuz soruyla hiç alakası yok. Kendiyle ne? alakalı soru soruyoruz. Evet. Ama hep oralarda zihin yani. Evet. Az önce dediği gibi tam. Hep zihin hep dış dairede. Evet. Dış dairede zihnin olması keyifli bir şeydir. Bir insan saatlerce film izleyebilir. Neden? afaki tefekkür diyoruz buna dış daire. Ama saatlerce Risale okumak çok zordur. Neden? Hep nefsine, hep hatalarına enfusa, hep böyle a burada da problem var. İnsanın bu kadar kendiyle yüzleşmesi çok zahmetli bir şey. Neden? damarlar ortaya çıkarsa şey yok. Kainatın Eyvallah. Da, tam öyle. Yani Kuran kainatın ama... aklı çektiğinde deli olur yani diyor aynen. değil mi? Aynen. Çok güzel ha. Devam. Ya kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur. Şimdi bak, aklı dağıtmaya divane dedi. Allahu alem, meczup arkadaşlarımızı gördüğümüzde genelde akli problemleri var değil mi? Ve ne oluyorlar? Divane oluyorlar. Peki kalbinde bir problem olsa insanın ne olur peki? Manevi dinsiz. Adam merkezde Allah'ın ondan bizzatı istediği şeyi o kadar dış bir daireye atmış. En dış dairedeki gereksiz boğuşmaları ki bunları da imtihan olsun diye yaratan Allah'tır. O kadar merkez bir daireye atmış. İçi dışa, dışı içe. İyi kötüye, kötüyü iyiye öyle ilginç ve dehşetli bir şekilde yer değiştirtirmiş ki kalbi kendiyle alakalı merkezi yapması gereken bütün mesuliyetlerden kendisini koparmış. Dışarıdaki meseleleri perestij etmesi, tapması gereken bir mesele gibi en merkeze koymuş ve bunun sonucunda kalp dağılmış manevi bir dinsiz hükmüne geçmiş. Buradaki manevi demek, zahirde Müslüman görünüyor Ya, ya, ya tabi. Görünce soruyordu ya, ben Müslümanım ama şöyle soruyor, soruyor ya. Müslüman kelimesini koydu ama altı boncukta. Ya tabi. Şimdi her zaman konuşuyoruz. Bir insanın bir meslekte olması için, o mesleğin gerekliliğini yapması ve alametleri onun üzerinde bulunması lazım mıdır? Lazımdır. Şimdi bu arkadaş demirciyim derse, demirle ilgili çalışma yapması lazım. Doğru mu? Bu onun alameti. Alper abi derse ki, ben bu bölgenin en güzel humus yapan adamıyım derse. Bunun alametini Alper abi evet. yapacağını ortaya koyacaksın, yedireceksin. Yedik ellerine sağlık. Ömer dese ki ben etrafınızda gördüğünüz lafları en hızlı çarpıtan zazayım dese. Bunun alameti ne olacak? En hızlı lafları çarpıtması lazım. Bir şey yapmasına gerek yok. Doğru mu? bir Bir şey yapmasına gerek yok. Evet. Emre dese ki Bu <gülüyor> Şimdi aslan dese ben uçak pilotuyum bunun alameti nedir? Uçağa uçurması lazım. E bir kişi dese ben Müslümanım bunun alameti yok mu? Bunun da alameti var işte. O alametleri merkezi o kadar dağılmış ki hiçbir cihette maddi cihette de manevi cihette de gösteremiyor. Kalbinin kıblesi değişmiş. Kalbinde cem olan, tevhid olan meseleler değişmiş. Ve işi sonunda farkında değil. Belki Müslüman atıyor ama ahirete bir gittiğinde bir kafir muamelesi görüyor. Neden diye şaşırdığında, ayne samed olan kalbinde, ne demek? Mahalli iman olan kalbinde, ne demek? İmanın yeri, samedin aynesi, tecelligahı olan kalbinde başka meseleleri, en ciddi manada barındırdığından, kök saldırdığından dolayı iman o kalpte yer bulamamış demek. Ve üstad buna ne diyor? Manevi bir dinsiz olur. Devam. Ya Manevi bir ecnebi olur. Oturur böyle gereksiz meselelerle ilişkilendirir, ilişkilendirir, ilişkilendirirken sürekli İsrail'den bir hücum bekler. Bir gün televizyon izlerken kabir azabı yoktur diyen adamın birine kanar zaten bir ecnebi olur. İnsanları birleştirici rol oynayayım çok önemli bir şeydir der. Bir cami açar kadın erkek hadi birlik olsun diye ondan sonra zaten ecnebi olur. Ne olacak? İslam'ın temel şiarları temel damarlarıyla oynadıktan sonra ne olacak? Hücumu İsrail'den beklerken? televizyondan yer. Hücumu dışarıdaki kafirden beklerken yanındaki arkadaşından yer. Ulan bu ayette problem varmış diye. Anladın mı? Neden? Merkezinde bunları ayırt edebilecek bir mihenk taşı yok kalbinde. Mihenk taşı ne demek? Eskiden altının altın olduğunu anlamak için kullandıkları bir taş varmış. Buna mihenk taşı derlermiş. Eğer o mihenk taşı olmasa benim sarı renkte götürdüğüm her şeyi altın diye iteleyebilirim. Ama o mihenk taşı altın mı değil mi diye kişiye gösterir. Kişinin kalbinde de merkezi bir ima savunma sistemi olsa ona gelenler işine yarar mı yaramaz mı? Dinine zarar verir mi vermez mi her birini mihenk gibi Gösterir. Ama maalesef yok. Gözlerini aç. Gözlerini böyle açmanı istiyorum. Evet. Devam. Evet, ben kendim gördüm. Lüzumsuz bir merak ile mütedeyyin iken... Ömer mütedeyyin. Mütedeyyin. Utku. Dindar. Dindar. Mütedeyyin bir aileden geliyorum demedin mi hayatım boyunca? Şşş! <gülüyor> Değil de başardı ben kelime yani ya. yani Daha iyi. Orada mı ya karıştırıyorsunuz? Türkçe <gülüyor> Evet, ben kendim gördüm. Lüzumsuz bir merak ile mütedeyyin iken amî bir adam de ilme mensubiyeti varken, eskiden beri İslam düşmanı olan bir kafirin mağlubiyeti ile ağlamak derecesinde bir mahsuniyet. Bak şimdi baş başrolümüzde lüzumsuz, merak sahibi ama dindar âmi bir adam var. Bu âmi adamın beride geçmiş hayatında ilme bir mensubiyeti de var. Doğru anlıyorum değil mi? Evet. Ne demek bu? Demek ki Risale-i Nur derslerine girmiş. Doğru mu abi? Hakikat derslerine girmiş. Beride ilme bir mensubiyeti var. Ama eskiden beri İslam düşmanı olan bir kafir var. Bu kafiri Allah Azze ve Celle mağlup etmiş ve ağlamak derecesinde bir mahsuniyet yaşamış. Neden sizce? Menfaati vardır. Yani o kafirin ayakta durmasıyla bu da aylık yüz yüzdesini alıyordur. tanıda birini işe sokuyordur. Yine bir menfaati vardır. Değil mi? Böyle oluyor genellikle. Öte taraftan bakıyorsun. Ali Bey'ten seyyidler cemaatinin bir kafire karşı mağlubiyetinden Yani karşı taraftaki kafir büyük ihtimal bunun işlerini yapan adam. Bir de Ali Bey'ten seyyidler cemaatinden. Yani ne demek istiyorum? Efendimiz Aleyhisselam'ın soyundan birisi var. Bu kafir bunu, yani Efendimiz'in soyundan olanı mağlub etmiş mi? Yenmiş yani. Değil mi? Ve bunda nasıl bir iş olmuş? Mağlubiyetinden mesruriyetini gördüm. Yani, sevincini. Neden? Menfaati karşı taraftaki ise onun ayakta kalıp dikelmesi bu adamın işine geliyor işte. Siyaset bir adamı ne hale getiriyor ya? Görüyor musun nasıl yani değiştirdiğini? Hani Müslümandır, kardeştir. Bir de normal bir adamdan da bahsetmiyor. Ali Bey'den, Seyitler cemaatinden. Allah Allah. Devam. Böyle âmi bir adamın alakasız bir geniş daire-i siyaset hatırı için... Olay nerede çıktı? Yine gördün mü? Âmi adamın o geniş daire-i siyaset merkezinde rol oynuyor. Devam. Böyle kafir bir düşmanı mücahit bir seyide tercih etmek acaba divaneliğin ve aklı dağıtmaklığın en acip bir misali değil midir? Vallahi üstadım dibidir. Devam. Evet. <Gülüyor> evet, harici siyaset memurları ve erkanı harpler ve kumandanlara bir derece vazifece münasebeti bulunan siyasetin geniş dairelerine ait mesaili basit fikirli ve idare-i ruhiye ve diniyesine ve şahsiyesine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 Şeyi yakaladın değil mi? Kalpleri sersere etmek ve manen öldürmek ile dinsizliğe yer ihsar etmek tarzında. Kalbinde iman tohumları öldüğünde zaten orada neyi çıkarsa çıksın, neyle alakadar olursan ol, iman olmayan yerde dinsizlik hakim olacaktır. Devam. merak ile onlara göre malayani Ömer malayani ne demek? Gereksiz. Ve lüzumsuz mesail siyasiyeyi radyo ile ders verip dinlettirmek hayatı ı İslamiye öyle bir zarardır ki ileride vereceği neticeleri düşündükçe tüyler ürperir.'' Üstad ikinci Cenarbin'de anlatıyor. Akşam vaktinde radyoda ikinci Harbi ile ilgili meseleler söyleniyor. Üstadın da 2.CN Harbi ile ilgili 7 yıl, 8 yıl hiç ajans dinlemediği vaki ve o dönemde birçokları hocalar da dahi, cami imamları da dahi o kadar merak aver bir hale giriyorlar ki ikinci cihan ile ilgili. Tam akşam namazı saati radyolar çaldığından akşam namazlarının bir çoğu eda etmiyor artık. Yani dışarıdaki elinin gücünün yetmediği ve deliler çılgınlar gibi merak ettiğin vakaların arkasından koşturmaktan dolayı merkezde seni birebir ilgilendiren, birebir alakadar eden meselelerin tamamından uzak oluyorsun ve işin en kötü yanı bir süre sonra vicdan azabı duymuyorsun. Birinin canı acıyorsa yaptığı haramlardan kurtulma ihtimali yine yüksektir değil mi? Hadiste ne diyor? Tövbe eden işlememiş gibidir diyor. Ama benim gördüğüm Allah'ın verdiği en büyük bela ve musibetlerden birisi verdiği bela ve musibeti hissettirmemesi. Yani kişi yaptığı ve işlediği günahları, sıkıntıları ciddi manada normalleştirmiş çaleminde. Bugün bir kişinin Allah'a yaklaşma imkanı varken sürekli uzak adımlar atması da acaba günaha girer mi? Değil mi? Bir şey zannediyoruz. Günah deyince sadece içkidir, kadındır. Buralarla sınırlandırıyoruz. Ahlaksızlık da bir günah mesela. Bir kişinin dinini öğrenmemesi çok ciddi bir problem. Değil mi? Mezhep imamlarına göre öğrenmesi vacip. Doğru mu? Peki vacibi terki ne? Haram demek öğrenmemekte de haram oluyor ama insanlar bu noktalardan maalesef meseleyi anlayamıyorlar. Hep böyle namaz, oruç gibi 2-3 kavramın arasına sıkıştırmışlar İslamiyeti. Maalesef böyle yani. Devam edelim. Evet, her bir adam vatanıyla, milletiyle... Hükümetiyle alakadardır. Şunu mu diyor? Bütün alakanızı dışarıdaki siyaset, vatan millet meselelerinden kesin mi diyor? Hayır. Hayır. Herkes alakadar. Çünkü herkesin asgari düzeyde vazifeli olduğu vatandaşlık sorunları ve mesuliyetleri vardır değil mi? Ama bu onun yüzde kaç, binde kaç, milyonda kaç mesul olduğuyla alakalıdır. Hiç elinin gücünün yetmeyeceği, ülke ülke, değişen dönüşen siyasete bir adam günde 20 saat ayırsa bu divanece olur mu olmaz mı? İçiyle dışı yer değiştirir mi? Değiştirmez.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 Herkese düşen bir vazife ise, kendi kalp, herkese düşen vazife bir ise. Bir daha oku. O vatanperverlik. O vatanperverlik, milletperverlik hissinden ve vazifesinden, herkese düşen vazife bir ise, kendi kalp ve ruhundan, idari şahsiye ve beytiye ve diniye ve hakeza. Çok dairelerde hakiki vazifedar olduğu hizmet ve alaka ve merak 10, 20 belki 100'dür. Çok manidar yani öyle değil mi? Ama biz hep bunların yerini değiştiriyoruz. Devam edelim. Bu ciddi ve lüzumlu bu kadar çok alakaların zararına olarak o bir tek lüzumsuz. Ve ona göre maryani olan siyaset cereyanlarına feda etmek, divanilik değil de nedir? Mesela senin imanın olmadıktan sonra, yarın bir gün istesen de istemesen de gireceğin kabile ilişkini düzeltmedikten sonra, dış dairede bütün arzu ettiğin meseleler bir tamamı arzu ettiğin gibi olsa ne faydası var? Bazen geliyor buraya işte arkadaşlar, ben de onlara gaye ve amaçlarını soruyorum. Hedeflerinde çok olumlu cümleler söylüyorlar. Hayatlarında namaz yok, ümmet için, Efendimizin adı her yerde olması, için vatanın terakkesini istiyorlar vatan milletin. Müslümanlara destek olmak istiyorlar, omuz olmak istiyorlar. Bak yani temel gaye ne için vatan millet istiyorlar? Dinleri için vatan millet istiyorlar. Doğru mu? Namaz yok ama. Çok çelişmiyor mu? Ticarette faiz gırla. Hani Müslüman olarak bir rol modellik de yok. Zaten maalesef üzülerek söylüyorum. Böyle ticaret yapan insanlar sürekli bayilerle al gülüm ver gülüm yapınca işi Rusya'da Ukrayna'da bitiriyorlar. Yani da bolca hayatlarında. Ve bu kardeşler Müslüman bir profille siyasi bir şekilde vatana millete hizmet için karşıma geliyorlar yani. Bir gün bir olay yaşadım Alper abi. Çok üzücü bir olay yaşadım yani. Çok samimi bir arkadaşımızdı. Masada oturduk. 5-6 saat hayatımın en üzücü konuşmalarından birini yaptık dışarıda bir kafede. Neden ezcül diyorum biliyor musun abi? Adam böyle tam manasıyla deli olmuştu. Kafa gitmişti artık oturduk böyle masada. İlk oturduğumuzda böyle bir şeyleri ispatlamak ve kanıtlamak için bize deli raporlarını gösterdi. Doktora gidiyormuş yani. Anladın mı? Böyle deli olmuş gerçekten. Dedi bak Mehmet abi ben bitmişim dedi. Sağlık sorunlarım var. Ruhum perişan olmuş falan diye. Gerçekten de zaten rapora gerek yoktu yani o konuşmadan sonra onu anlamıştık. Neyse konu ikinci saatine vardı. Üçüncü saatine vardı tam hatırlamıyorum. Böyle bir amaç ve hedef anlatıyor bize yani. Hayatının amacını ve hedefini. Dedi ki benim dedi hayatımın amacı ve hedefinde işte filan kez teşkilatın dedi gençliğin başarısını Başına geçmek, oradan filanca olmak, filanca olmak, filanca olmak bunlar vardı. Benim önümü kestiler, engellediler falan böyle vaveyla ediyor. Dedim güzel kardeşim senin az önce bana konuşma başladığında deli raporu göster. Sen kendine yetemeyen bir insan Bir yerlerde olup topluma menfaat sağlamayı nasıl bekliyorsun yani? Çok saçma değil mi abi? Maalesef tabii ki de amacı bir yerlerde olup topluma menfaat sağlamak değil, kendi menfaatini kalıcı bir hale getirmek değil mi? Maalesef insanlar o noktada biraz çorbasındalar. Buyur Sinan. Ya şöyle bir durum var ya, en acı durum. Kendini tefekkür etme veren kendini kandırabiliyor insan öyle bir durumda. Hı hı. Öyle bir şey ki kendini inandırıyor buna. Evet evet çok inandırıyorlar. O değil o zaten. Hani Bir de söyleyecek delikanlı bir adam yoksa karşısına hakikaten bütün hayatı öyle gidecek yani. Tabi tabi. Tabi aynen öyle oluyor. Genelde biraz da malı mülkü olanlar olduğu için etrafta şakşak şak çok oluyor yani. Söyleyecek olan değil de. Gerçekten delikanlıca onun ahiretini düşünen zor yani. Evet haklısın. Buyur onu. Böyle yoğun bakımda ölmek üzere olan bir adamın elektrik faturasını merak etmesi gibi bir şey oluyor. Aynen öyle oluyor. Yani Tam anlamasam bir adama saçma der manyak mısın der. Öyle sonuç Evet. Burada yaptığı da aynı o şekilde. Bu yoğun bakımda ama Onur biliyor musun? Birçoklarıyla mantıklı bir şekilde oturduğunda şöyle farkındalar ama artık harekete geçemiyorlar. Hani mesela senin örneğinden gideyim. Hastanedesin, felçlisin, yoğun bakımdasın. Ama şuurun açık. Hastaneden anas geliyor. Hastane yanıyor, yok çabuk kaçın diye. Oradan hemşireler koşarak geliyor. Senin kapına da geliyorlar. Kaçsana adam diyorlar kaçsana hastane yanıyor. Sen neyin doğru ve neyin yanlış olduğunu biliyorsun değil mi? Kaçman gerektiğini de biliyorsun değil mi? Ama artık ne yapıyorsun abi? Kaçamıyorsun. Ne diyorlar biliyor musun Onur felç? Beyin komut gönderiyor, sinyali gönderiyor ama kolun bunu dinlemiyor. Buna felç diyorlar. Beyin komut Komut gönderiyor İrfan. Hadi ayaktan kalksana diye bacaklarına. Ama bacakların hayır ben bu sinyali dinlemeyeceğim diyor. Yani sinir etimi kesilmiş artık. Sinirler talip olmuş buna felç diyorlar. Tam bu şekilde biliyorsun abi yapma lazım diyorsun. Çok korkutucu bir şey söyleyeceğim ama belki kalbinde iman kalmadığı için adamın komutu gönderiyor ama kalbi dinlemiyor felç olmuş. Çok sıkıntılı ve çok üzücü bir durum. Ben bu meseleleri anlatırken hep böyle içimde yani her dersten az yüzlerce kez diyorum. Ben ne olacağım? Ben neredeyim? Anladın mı? Hani böyle birine vaz ediyor gibi değil de yani kendimize yapıyoruz dersi. Evet devam edelim mi? Devam. ''Ustadımızın bize gayet aceleyle verdiği cevabı bu kadar. Biz de o acele ifadeyi acele kaydettiği Kusura bakmayınız.'' Bir derine adı demek ne Ya, ya. ''Biz de bütün kuvvetimizle bunu tahsik ediyoruz. Çünkü bunu kendimizde ve gördüğümüz dostlarımızda...'' teşjübelerle müşahadetti. Yani bu tuzağa düşen çok oldu demek istiyor. Devam. Hatta çokları meraklarından cemaati belki de namazı terk eder derecede ifratla tam namaz vaktinde konuşan radyoyu dinliyor. Bunu az önce örnekledim. Mimsiz medeniyetin sefahati. Ne demek abi mimsiz medeniyet? Medeniyet. Yani M harfi olmayan... Ha eyvallah. Edeniyet. Falan. Ha. Deniy yani, deniy. Tamam bu, tamam deniyi. Dünya da o kökten geliyor. Dünyada deni kökünden geliyor ya, ha, eyvallah tamam. Mimsiz medeniyet yani edeniyet. Mimsiz medeniyetin sefahat ve dalalet ve İslam'a ettiği ihanet cezası olarak mütemadiyen başına gelen tokatlara ve boğuşmalarına ve geniş siyaset dairelerine ne dikkat etmekle ve nefesi zehirli ve başı sarhoş şahıslarından Radyoda ders almak, kutsi ve mühim vazifelerine de tam zarar ediyorlar. Risale-i Nur emin değilim. 40. abinin çok güzel bir cümlesi var siyasetle ilgili. Çünkü merak eden oluyor insanlar o ince bir çizgiyi nasıl ayırt edebilirim diye. Oy vermek siyaset değildir, oy istemek siyasettir diyor. Hani bir insan, ben o çizgi miyim, değil miyim diye kendisine soracak olursa, başka bir cümleyle siyaset öyledir ki, düşmana bıraksam zulüm olur, dosta bıraksam ağır olur gibi bir cümlesi var. Subhaneke la ilmelena illema ellemtena inneke entel alimul hakim ve ahiri davahu minelhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha mâ